Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Emre Bey. Günaydın. Günaydın Mayıs. Evet, durum biraz spor, biraz da heyecanlı magazin haberleriyle de bitiştirebileceğimiz güzel bir spor gündemimiz var herhalde. Tekas, Pek, az, pek az Spor. Çokça şey. Ağadışı bölümü yine. Evet. Şimdi önce Türkiye Ligi'nde bir karışma mı var diyorsun? Ya, aslında hepsi birbirinin parçası. Ee, yayın önce bahsettin geçen hafta e, İstanbul'daki Beşiktaş Trabzonspor maçında Şenol Güneş'in kafasına tribünden ayakkabı fırlatılması. Topuklu da... kadın ayakkabısı. Dönlayın. Onu evet, düzeltelim. Yani şey yapalım. Özellikleri belirtelim. Daha, daha, tehlikeli, evet. daha tehlikeli. Daha yani. tehlikeli göze falan gelirse ee, hepsi birbirin parçası ee, Ligin bu döneminde işte bitime kaç hafta kaldı 10 hafta var galiba ee, şeyler Hani sezonu sezonun hedefi kalmamış büyük kulüpler söylenmeye başlarlar genelde. Hani bir suçlu bulmak gerekir artık Çünkü bir on hafta var o haftayı şey olarak oynayacaksın büyük güzülüm yani sizin için Ligde iddia kalmamış vesaire de. Ee, şeyler bulmak lazım, bir takım suçlular bulmak lazım. Genelde işte yönetim yönetimden birileri, işte başkan olabilir, başka biri olabilir. Ee, ortaya çıkar ve o suçları şey alsak, kamu önünde hakim olabilir, antrenör gönderilir, orada yenisi gelir, futbolcuadan birkaç tanesi olur, kaz dışı bırakılır. Tam da bu hafta e, hepsi birden ortaya çıkıverdi yani mem memnun olmayan kulüpler, bir anda söylenince ortalık fena halde karıştı. Mızrak yani atom... çuvala sığmıyormuş. Öyle bir şey varmış. Mızrak varmış. Neden bahsediyorlar? Ben anlamadım mesela. Mızrak o evet galiba galiba ikinci başkan için Çelebi'nin şeyiydi. Yok hayır o tamam. O şöyle aslında o da tabii çok korkunç bir durum. Pazars günü Ankara'daki Gençlerbirliği Fenerbahçe maçının yan hakemlerinden biri Niyaz Mızrak. Eee bir araba hakemi. işte tartışmalı birkaç pozisyon var. Yani bir Fenerbahçe'nin ilk golü offside Ofsaytı kaçırıyor hakem ...topun çok da kar, yoğun kar yağışı var... ...kendi ifadesine göre... ...hani gözüne sert gelen kardan dolayı... ...topun rakipten geldiğini zannetmiş... ...bu kaldırmamış... ...yani offside pozisyonunda olduğunu görüyor oyuncu ne, ...ne olacak yani evet olabilir... Evet, evet, ...neyse bir de penaltı pozisyonu var... ...ona ben zaten karışmadım, orta hakem karar verdi... ...diyor neyse sonra... ...Travlonspor ve Gençler bir Kulüpleri... şeydi diyorlar işte bu hakem... ...Diyarbakırlı, Fenerbahçe Başkanı... ...ve ikinci başkanının hemşerisi... <gülüyor> Ona Diyarbakırlı, o da Diyarbakırlı. Kayırdı Fenerbahçe'yi. Böyle bir e, hemşericilik. E, e, yani Hatta ev... etnik bir boyut bile çıkabilir bunun Heh, içinde. Bir de üstüne olabilir. Onun onu da deselerdi bari. Onlar hepsi Kürt. O yüzden işte öyle şey yapıyorlar falan. Yani hani bir adım ötesi olabilirdi yani. Hepsi aynı bu heriflerin. Bir hani bu noktaya geliyor artık. Sinirle, o sinirle söylenen sözler. İşte o... Mızrak çuvala da onun parçasıydı. Yani yat mızrak çuvala sığmıyor. Adam da hayretler içinde kaldım demiş zaten. böyle bir şey yani Ben yıllardır hakemlik yapıyorum. Hani böyle yani ne e, hani başkan o, o takımın başkanı nereli bilirim ikinci başkanı hiç. Haberim bile yok nereli olduklarını. Şaşırmış kalmış adam tabii yani çünkü hani öyle dediklemek lazım ki. E, yani bu mantıkla düşünürsek şu olur zaten. Likteki bütün yönetim kurulu üyelerinin nereli oldukları ve nerede yaşadıkları tespit edilsin. E, hakemlerin de nerede doğdukları veya hangi şimdi nerede yaşadıkları, tespit edilsin. Yani eşleşmeleri ona göre yapılsın mesela. E, o <gülüyor> muhtemelen şey olacaktır. Bildiğim kadarıyla en kalabalık yönetim kurullarından biri Trabzonspor'da. E Trabzonluların da Türkiye'nin dört bir tarafına yayıldığı malum. Yani orada e, diasporası var, değil mi? <gülüyor> evet tabii evet. Her tarafta seyircisi de vardır o yüzden. Muhtemelen yönetim kurulu üyelerinin yani büyük bir çoğu Türkiye'nin Farklı yerlerinde yaşıyorlar. Yani o zaman hakem bulunamaz Trabzon'u yani. İstanbul, Ankara, İzmir'i falan çıkar. <gülüyor> hakem bulamazsınız yani. <gülüyor> Öyle bir durum. Nereli o? İzmir. <gülüyor> Oradan vermeyelim hakem. <gülüyor> yani böyle bir <gülüyor> şeyli var. Borderli bir var. Çok iyi. Kimse yok orada. Bölücü bir durum var yani. <gülüyor> yani zaten hani ne bileyim işte bir bahane arıyorsanız bahanecilik Şeyinde, ...bahanecilik sporunda... Yani ...bir şey bulursunuz... ...bu sefer de ne bileyim şey dersiniz ...hakemin sesini gördüm ben... şeyde e, ...öbür yönetim kurulu başkanı... ...lokantasında geçen gün falan... Yani ...karıştırırsınız... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...müthiş bir bahanecilik... ...müthiş bir spor evet, şimdi bu Peki buradan şey de... Yani ...Şenoğlu... ...güneşe atılan... ...ayakkabı hikayesi nedir... ...ben şöyle bir gördüm ve... ...gözlerimi oluşturup kapattım... ...daha fazla... Evet. Asabi durumu, dengemi korumak için kapattım ama senden de birazcık duyuyorum. yani topuklu ayakkabı niye atıyorlar? O da pazar günkü bir başka e, tartışmalı maçın e, şeyiydi. Devamında geldi daha doğrusu maç sırasında. E, Beşiktaş-Trabluspor maçında da iki takımına memnun ettiğin hakem kararları var. Sonuçta Trabluspor kazandı ama maçtan sonra iki takım da söylendi. İşte biri dedi kırmızı kart, aktif penaltımız verilmedi, öbürü golümüz verilmedi. Söylenip durdular yani. <gülüyor> Şeyler devamında geldi zaten. Artık akşam Fenerbahçe maçında da hata olunca söylenmeye devam etti takımlar. İşte görüyorsunuz bize vermiyorlar. Fener'e veriyorlar falan. Ee, klasik hani işte bu mevsimin klasik bahaneleri. <gülüyor> ee, yani Şenol Güneş işte pozisyonların birine kızıyor. Ve hakeme sağ hakeme göre e, hani ile kendini şey demiş yani. E, hakaret ettim demiş. Yani, yani bir ağır bir söz söylüyor. Çok e, hani en ağır küfürlerden değil ama hani kendime yakışmayacak sözler söyledim. Hakem'de e, kırmızı kart gösterip atıyor Şenol Güneş'i sağdan. E, öyle olduğu zaman da antrenörlerin, teknik direktörlerin, kulüp görevlerinin oturabileceği bir alt protokol tribünü var Yunanistan'da. Yani bir üst protokol var. Orada işte vali, mali, hani bakan falan gelirse bir de onun altında bölüm var. İşte orada kulüplerin davetlileri, e, iki kulübün görevlileri, e, mesela Trabzon Sporlu, Şenol oturduğu koltuklar var. Orada fravdu mutlu 4-5 kişi gözüküyor. Çünkü e, yedek kulübesine sığmayacak kulüp görevlileri var. Ya daha fazla antrenör var mesela 2-3 antrenör oturdu. Onların yanına oturuyor. Ama işte o e, Trabzonspor ikinci gol atıp öne geçince o grup seviniyorlar. Yani, Ayak kalktı herhalde. Orada bir tepki oluyor. Niye seviniyorsunuz vesaire. İşte üst herhalde üst katta şeref tribininden de e, ya protokol tribininden de üst protokolden de bir takım laflar oldu. Ee, şeylerden kadın seyirlerden biri sinirlenip bunu sen ayakkabıyı çıkar Şamol Güneş'e doğru fırlat ee, herhalde bir yöndeki yani Şamol Güneş'e gelmiş bir yöndeki yanındakilere geliyor ee, bu arada tam Şamol Güneş'in önünde Trabzonspor'un Polonyalı futbolcuları için tuttuğu 3 Polonyalı için tuttu bir tercüman kadın var daha önce Ankara'da Büyükelçlik'te çalışmış hani fotoğrafları bir daha görünülürse olursa baksın sarışın bir kadının önünde oturuyor Falan. Kadın hayretler için ne olduğunu anlamamış. <gülüyor> <gülüyor> anlamamış ama ben Amazon'da, yani o koltukların bir notren arkadaşımla konuştum. Hemen arka tarafta yani o üst protokolünün sırasında Goose Hedding oturuyor. Kim oturuyor? Goose Hedding, milite kımantanörü. <gülüyor> o zaten bir Hollywood filmi gibi olayı izliyor. Ayakkabı fırlatılıyor, önden küfredenler, karşılıklı itişmeler falan. O daha da bir hayretler içinde herhalde. <gülüyor> Ama İyice. burada en şaşırtıcı olan evet. şey Trabzonspor takımı antrenörün, teknik direktörünün gol, gol atıp öne geçince sevinmesi değil mi? Buna çok şaşırılıyor ve kızılıyor. Bir Trabzonlu öne geçince nasıl sevinir? Hayır şu var. Işte protokolle oturuyorsunuz. hani evet, adınızı bilin. Yani o şey bir türün yazıyor ya. Yani, Tarafsız şey olduğu yani, hmm. Halbuki öyle değil. E, Fotoğraflarda ön sırada mesela bir ön sırada Beşiktaş Kaşkolu birileri var. Yani Kulüp muhtemelen daha, kulüp değil de daha doğrusu kulübün belirttiği kişilere e, protokolü yöneten İstanbul İlk Müdürlüğü, e, e, İlk Spor Müdürlüğü herhalde e, şey veriyor. Hani davetiye dağıtıyor, oturumuna çağırıyor ama yani Beşiktaş Kaşkoğlu'yu söylüyor Hatta hiç alakasız bu olaylarla yani ilgilenmiyor muhabbesinde. <gülüyor> öyle bir durum. Yani İstanbul dönemin gerginliğiyle alakalı bunlar. Mesela Trabzonspor ilk yarı sonradan ne çok rahat. Hakem falan hiç ilgilenmiyorlardı. 9 puanında Fenerbahçe'den. Evet. Ne oldu? 7 haftada fark kapandı kafa kafayalar. Şimdi stres bastı onları tabii. Yani tekstürleri zor. İstanbul'a, Galatasaray'a gelecekler. Ee, işte daha Bursa maçları var. Ee, yani puan, yani 3-4 puanında olsalar belki bu kadar gelinmezlerdi. Bir gerginlik oldu. İşte Şenol de iki maç ceza almış. Ee, o maçtaki hakeme dolayı, yönelik sözlerinden dolayı. Ee, böyle bir gerginlik var. Beşiktaş'ınki malum yani sezonun en renkli takımı en parlak takımı gözüyle bakılıyordu onlara. Ee, çok kötü bir durumdalar yani. Likte çok gerizeler. Teknik direktör şüsterin gönderilmesi söz konusu. Yani 6.'lar ama alttaki takımlar onlara yakın. Bir kupada yarı finalist oldular yani. Tek artı olarak. E işte <gülüyor> bir ödülü töreninde ikinci başkanı Işın Çelebi olmadık laflar söyledi. Bu sefer yani merkez hakim yine hakemlerden başladı. Tamamen böyle e, şey e, şey bombardımanı, bahane işte, hakemler zaten böyle ama bir de on yabancı var bu kötü falan diye birden oraya geçti. Yani merkez <gülüyor> <hakim kurulundu. gülüyor> Ben... Kim söyledi bunları? E, Işın Çelebi ki bakan Galatasaray'ın ikinci başkanı. He Galatasaray'ın da galiba bir şeyi oldu. Ee, nedir o? Yönetim kurulu mu var artık bir şey i̇kinci kurulu var? İkinci işte. Hayır geçen onlar da istifa etmiyoruz falan şeklinde. Ee, açıklamalarında rastladım yine tekrar. Ona, ha, yani, onlar istifa etmek istemiyorlar hayır. Yok tabii tabii şöyle bir şey de sadece yani bir dakika şimdi ben yönetimde olmayacağım dedi ama şu anda hani yönetimin şey adam başkanı sağlık men başkanı Salih gibi o da işte evet. bir dahi, bir daha olmayacak mı şimdi Cuma'nın kötü geçmesine yol açıyorsun artık yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, o, yani, o mesela hani şeyden herhalde bundan destek olarak o şeyleri salamaya başladı on yabancı kötü vesaire ya yani bu yabancı sayısının artmasında <gülüyor> e, artmasını sağlıyor büyük kulüpler işte yani kadrolarına daha fazla yab... yani hep şu ...daha fazla yabancımız olsun Avrupa Kupalarında başarılı olalım. Evet. Başarılı, yani başarılı dediği gruplara kalamadı Galatasaray. Hani başarılı deyince şunu kastetmiyoruz herhalde. İşte yani i̇ki maçı oynayıp bir önlemeye geçsek yeter falan. Yani bu değil bu değil tabii ki. Ee, hani, en azından bir çeyrek final düşünüyor insan başarılı deyince. Hele Galatasaray on yıl önce çıta yükselttiği için onlardan en azından daha fazlası bekleniyor. Galatasaray'ın durumu malum Likte işte, felaket durumundalar Kupa gitti Avrupa gitti hani Son 10 haftadaki tek işte, hani Fenerbahçe bir çelme takmak olacak Gelecek cuma oynanacak maçta ee, O kadar yani başka bir şey yok i̇şte, Herhalde e, Teknik direktör değişecek zaten Ona, Onun altyapısını Yani Yönetimsel karışıklıklar devam ediyor yani. Şimdi Mali Kongre var ay sonunda Onun öncesi ortalık tozlu i̇şte, Raporlar, borçlar, harçlar O da o Şimdi Fenerbahçe'de bugün bugün bütün bu işte hakemleri etkiledikleri yöndekileri bir cevap verecek basın toplantısıyla. Şimdi orada da karşı şeyler gelir. İşte bizim evet. ilk yarıda da bizim şey yaptılar vesaire <gülüyor> müthiş müthiş çok eğlenceli şey gibi. Adınız Tanbediz, Tanbedizim mi? Evet. Tanbediz. <gülüyor> Onlar değilmiş. gibi yani şey hani e, asıl Bu işin olması gereken futbolcuların çok konuşturmayı başarıyorlar kendilerini. yani evet, işin, bu pembe topuklu ayakkabı fırlatması pembe diziye uygun değil. Öyle şeyler olmaz orada. Aile ailevi ahlaka uymaz. Ama bizim Türk dizilerine uyabiliyor mesela orada devam böyle bir... Durmadan tokat atıyorlar değil mi? Evet, yani? evet tokat falan böyle beş dakikada bir gelelim oluyor. tokat, kavga, bir kaçış, <gülüyor> evet, bir yangın. Bir yangın. Yani şey olarak ben şaşırıyorum. Hani Yani ...beş 5 dakika bile değil bazen 4 dakika falan 4 dakikada bir bir olay sokmayı nasıl başarıyor. Sen resi hakikaten şey e, ayrı bir yere, işte Bu şey de öyle ya. Yani, Futbolun şeyi düşünce birden tansiyonu milli şey Avrupa'da bir maç yok ve sen ne yapalım ya? Hani ...birbirlerini arıyorlar sanki. Biz bugün açıklama yapacağız. Bize cevap vereceğiz yarın falan diye. Evet. Çünkü tüm bu ortalık toz zaman olur. şeyler bu yüzden taraftarlar kavga ederler. Kahvede kavga çıkar falan. Sonra bu şeyler, lafları edenler Papermond'da buluşurlar, bir yemek yerler. Evet, tabii. Oradan fotoğraf çekilir, böyle kahkahalarla <gülüyor> şey yapan e, 8 tane fotoğraf. Bir de bu ortamda hiç kadın yok tabii. Tam Türkiye'nin ruhuna uygun var. Hiç kadın bulunmuyor bu şey konularında, futbol konularında. Evet. Yani yönetim kurulunda bir ara Fenerbahçe'de böyle numunilikten sema küçük söz vardı. Sonra da e, Sabancılar'dan birisi bir dönem e, yine Fenerbahçe'de yönetim kurulundaydı ama işte hani o... Radikal tür... spor yazarlarından e, yok muydu? E, ben yanlış mı hatırlıyorum acaba? Feryal... Ee, pere. pere. Ha, yani ama yönetim kurulunda değil. yönetici Değil miydim? Şeyde de e, Feryal Pere gerçi şeyde değil herhalde. Fenerbahçe'de bir kurumsal görevi muhtemelen yoktur. Kendi hmm. işinden dolayı ama işte, Galatasaray'da var. Hani e, Şeylerden biri hatta stat. AŞ ile galiba Spotify ile birleşecek onun CEO'su bir kadın olacak hmm. e, bu köksal Avrupa e, spor kulüpleri yönetim kurulunda da zaten görev var onu. ama hani yönetim kurulu spor şey olunca biliyorsunuz önemsenmiyor profesyonel asıl işi kotoran kişi olunca önemsenmiyor yönetim kurulu olacak Fahri görev olacak ki <gülüyor> evet. şey ha, yönetim kurulu mu iyi o iş yapar falan hani anlamayanların <gülüyor> oldu Ne <asıl. gülüyor> nece o <gülüyor> Peki artık futbola, spora geçmeyi teklif ediyorum. Tamam. <gülüyor> ve Barcelona Şampiyonlar Ligi'ni ve herhalde biraz da Barcelona'yı gene konuşmak iyi olabilir. Evet orada da aslında müthiş bir hakem tartışması oldu. Barcelona çarşamba Salı akşamı Arsenal'ı 3-1 yendi ve 2-2 maçın rövanşında. E, yeterli skoru yakalayarak çelik finali yükseldi champion haliğinde yine, yine e, yani şey oyunu akımı olarak e, dehşet bir fark kuran yani 724'ü... E 197 pas galiba başarılı pas maç boyunca yapılan dört e, kat ediyor değil mi şayet dört kattan biraz az evet. biraz az pas yapmışlar yani rakip de Arsenal hani İngiltere'de Barcelona light diye Allah takım yani en çok pas en yapan tek... En çok pas yapan böyle Barcelona gibi oynayan takımı korkunç bir e, hakimiyet ve ezici bir üstünlük. Ama bunu tam mesela ilk maçtaki kadar pozisyonlara yansıtamadılar. E, yine kaçırdıkları var. Daha az pozisyonlar oldular ve yani son dakikalarda bir e, çizgiden top çıkması eğleneceklerdi belki de. E, ucu ucuna yükselmiş oldular ama maçın en kritik noktalarından işte oyun. E, bu arada Arsenal'ın kaleye şutu yok maçta sıfır. Öyle mi? Evet. Barcelona'nın 19 şutu var kaleye. Arsenal 0. E şeyin golünü Barcelona kendi kalesine attı zaten. Arsenal'ın golünü. Arsenal'ın da bir şut attılar kendi kalesine. <gülüyor> o da Arsenal'a yazılmadı. 19'a 0. Bu da deşet bir fark yansıtan istatistik. E, o golden sonra ama hakem işte ünlü de bir hakem. İstitçeli Busakka. Seyirci'nin de biraz baskısıyla. Arsenal'lı Van Persie'yi bence saçma sapan bir ikinci sarı karttan oyundan attı. Bayağı bir itirazı sürdü. Yani pozisyon o saat oluyor. Fan Persi'de 1,5-2 saniye devam edip topa vuruyor bir tane. Yani o kadar bile değildir muhtemelen. Bir saniye. Hakem de işte düdüğümü duymadın falan filan. Ee, benim en sevmediğim tip kartlardan birini gösterip e, atıyor Fan Persi'yi. İşte o 90 bin kişi var duymadım falan yaptı dinletemedi. Tabii o 10 kişi oynamak çok zor başlıyor. Hem de e, 35 dakika neredeyse. Ee, ve şeyi hala sürüyor. Şey çıldırmış durumda Arsenal takibi sektörü. UEFA veriştirip duruyor. Aynı Türkiye'deki durum gibi hani Arsenal, Barcelona, Avrupa'nın işte en babaları, en büyük ondan ondan ikisi ama Barcelona daha büyük. <gülüyor> etki ve e, zenginlik olarak şu anda da futbolun vitrini. Hakikaten bir e, hani nasıl Türkiye'deki büyükler hakemleri e, hani psikolojik olarak etkiliyorlar söyle bir hani hemşerlik falan değil ama Hani büyük yani şey altında böyle bilinç altında Asay Fenerbahçe mutlaka bir ufak etkisi vardır. Ee, birbirlerinden çok ufak takımlara karşı. Şey burada da o var. Arken biraz yani şey acil davrandı ve maçın kaderli oldu hakikaten. Yani 11-11 maç e, e, ne olurdu hiç bilemeyiz. Bu durumda ee, skor kaç kaçtı? Bir-bir'de ve hmm. e, yani Barcelona'yı uzatma için bir skoru geçmek için 2 gol lazımdı. 35 dakika kala. Eee Behani biraz daha açılacaklardı, geri atacaktılar Arsenal hızlı adamları. Hiç skoru kestirmek mümkün değil. Ee, yani o büyük üstünlüğe rağmen belki de yeterli golleri atamayacaklardı ama şey söylemeye devam ediyor Arsenal. Yani ceza versinler, böyle şey olmaz diye. Arsene Wenger duruyor. Ee, ama başının hakkını vermek lazım in hakikaten. Ee, Behşet sezon çıkarıyorlar. Ee, şöyle yani insan şeye şaşırıyor. İşte Messi çok pozisyonda gidiyor, çok da kaçırıyor falan diyorsunuz. İşte kariyerin en şey sezonu şu ana kadar sezonumu noktasında. Galiba 43 golü falan var. Yani lig, kupa, avrupa. Yani önceki sezonlara göre daha yüksek bir noktada. Ee, daha verimli. Yani bakalım sezon sonu nerede bulacaklar. Ee, Muyum? hani böyle bir kadroyu ve e, antrenörü yakalamışken çünkü hani sezon sonu ne olur kimse bilemiyor. Ayrılan yine olur mu takımdan. E, Şampiyonlar Ligi'ni hani bir defa daha kazanmalılar. Çünkü hani geçmişe de baktığınızda hani iyi bir kuşak, iyi bir kadro yakaladığınızda hani o peş peşe bir şey yapacaksınız. E, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaksınız bir iki kez. Yani iki sene sonra muhtemelen takımda değişiklikler olacaktır. Yaşlananlar olacak, gidenler olacak. ...aynı seviyesi tutturulamayabilir... Ee, ...o bakımdan kritik... Ee, ...şeyler... ...dört e, tane röva açma şaftaya oynanacak ikinci turda... ...kurallar... ...finele kadar e, oynanacak maçların kuralları... ...gelecek... ...perşembe çekilecek... E, ...şampiyonlar... ...cuma çekilecek... ...ama hani bu hafta... E, da turu geçti mesela... ...Milan'ı eyledi... 40 yıl sonra... E, ...şeyde... E, e, ...galbaki... ...kaç yıl sonra... ...daha da fazla olabilir çok uzun bir dönem sonra e, şampiyonlar liginde böyle bir noktada Yani şampiyon kulüplerde de galiba Tottenham'ın bir kez oynamış Ya biri iki kez oynamışlığı var. E, orada çelektinel e çıkmışlar. E, bu sezon hani, sezonun sürpriz takımı e, oldular. Yani Inter Grup'ta geçmişlerdi. Milano'da ikinci rüzeylediler. Evet, Milano Tottenham'dan nefret ediyor Milano şehri herhalde bu durumda. E, yani <gülüyor> İtalya takımları ayrıca zorda. Yani de haftaya baremliyle öğrenci şey ama elemenin içindeler. E, Luchesko uçaktan Donetsk Roma'yı paramparça etti. Yani İtalya 3-2 kazanmışlardı. Donetsk'de 3-0 yendiler. Ezip geçtiler. E, İtalyan takımı kalmayacak muhtemelen çeyrek finalde. E, ve şeyde de Avrupa kontenjanından yani bir takımı kaybediyorlar. Şampiyonar Ligi'nde 4-3'e düşüyorlar büyük bir darbe. Yani İtalyan futbolu için Almanlar dört takıma çıkacak. Yani aslında son e, on yıllık e, gelişimin bir şeyi, sonucu. Yani İtalya e, futbolunu, staf, futbolun kendisini ve ekonomisini yenileyemedi. O yüzden irtifa kaybediyor. Almanya özellikle 2006 Dünya Kupası sayesinde e, futbolunu yeniledi, staflarını yeniledi. E, bambaşka bir ortam yarattı. Yani 40 bin kişi oynayan Birlik yarattılar, e onun karşılığını alıyorlar sağda işte e, açıkça e, Avrupa'nın belki de hani seyircisinden en renkli şeyi tribünde olan seyirciler için diyorum en renkli ligi yani e, çok uygun fiyatlara e, çok üst düzey futbol izleyebiliyorsunuz Almanya'da yani İngiltere yanlıyoruz ama İngiltere'de biletler 80 seksen yüz lira olmuş durumda e, Almanya hani işte çocuk bileti kadın bileti vesaire. Böyle kusurlar yarattı. Başarılılar. Evet. Peki o zaman burada herhalde noktalayabiliriz. Bu haftanın esas olarak futbol ve magazin konuştuk. Sağolsunlar. <gülüyor> bizi, bizim için konu yazmakta şey olmuyor. Konu yazmaktan geri kalmıyor. Geri kalmıyorlar doğru. evet. Mesela hiç belirleri. eksikliği hissetmiyoruz. Peki çok teşekkürler Al. Ben de izinize gidip şu ayakkabının öbürtekini fırlatayım. <gülüyor> İyi <gülüyor> Görüşmek üzere. <gülüyor> Alp Spor